Radyo Agos Evet günaydın. Radyo Agos, Açık Radyo tekrar beraberiz. Ben bir süredir yoktum. Pakrat abi buradaydı. E, ufak bir sağlık problemi yaşadım. E, safra kesimi aldılar. E, bu yüzden 3 haftadır yokum. E, tekrar Pakrat ile beraberiz. Ben Fatih Kökan'ları hatırlatayım. <gülüyor> Unutmuş olanlar için. <gülüyor> günaydın. Ben de Pakrat'ı yaştıkken. Evet bu hafta tekrar kısa kısa Agos gündeminden bahsedeceğiz. Ee, geçen hafta konumuz Ferhat Hanım'dı. Kardeş Türkülerden. Ee, kardeş Türküler'in 20. yılı. 20. yıl konseri yapıldı pazartesi. pakkat abi de oradaydı. Ee, bu hafta hem bu konseri değerlendirdik hem de şöyle bir şey değerlendirdik röportajda. Kardeş Türküler Pakrat abi senin çok çok iyi bildiğin gibi 90'larda kardeş Türküler demek çok anlamlı bir şeydi. Çünkü çok zor Bir durumdu yani Ermenice şarkı, Rumca şarkı, Kürtçe şarkı söylemek bunlar. Özellikle evet. Kürtçe. Evet çok çok zor şeylerdi. Çok büyük anlamı vardı kardeş Türklerin. Fakat insanlar o dönemde Kürt böreği de demiyordu biliyor musun? <gülüyor> Kürt böreği demekten bile imtina ediyorlar. Evet vardı. başka Adı, Sade börek olmuştu. Sade börek olmuştu. <gülüyor> Belli muhitlerde Kürt böreği olmaya devam etmişti o bazı yerlerde sade börek sade olmuştu. Berek diyorlardı. Vardı. Evet, şimdiden tarafta Kürt böreği deniyor galiba. Deniyor, i̇şte ama öyle bir ortamda kardeşlik Türkler Kürtçe söyledi. Kürtçe'nin evet. en riskli olduğu, Ermenice daima ötekileştirilmiş bir şeydi. Ermenice söyledi, Rumca söyledi. Hı. Rumca da pek makbul bir şey değildi. Yani Rum müziğinin tınıları Türkiye insanının kulağına hep hoş gelmiştir. Hı. Ama sistematik olarak Cumhuriyet tarihi boyunca bundan kaçınılmaz kaçınılmış, bu duyulmak istenmemiştir. Kardeş Türküler bu coğrafyadaki bütün dilleri repertuarlarında taşımaya gayret etti. Yapabildiğince doğal olarak da en çok tepki altında olanlara sanki daha çok ayrımcılık yaptı. Evet. Bu bağlamda Kürtçe'yi söylüyorum. Yani şimdi bir Arapça bir şey şarkı söylediyse var. veya bir Gürcüce şarkı söylediyse 3 veya 4 tane Kürtçe söyledi. 2 evet. veya 3 tane Ermenice söyledi. Hep daha baskılanmış olana daha fazla önem vererek çok dilli, çok kültürlü bir soluk getirdi. Toplum tarafından da çok iyi karşılandı bu. Evet. Yani bugün Türkiye coğrafyasına bakıyoruz işte batı için başka bir şey söylüyoruz. Doğu için başka bir şey, kuzey için başka bir şey, sahil kentleri için başka bir şey. Ama kardeş Türkiyeler gittiği her yerde hemen hemen aynı mesajı, yakalayabildi, evet. söylemek istediğini insanlarla paylaşabildi ve ona uygun cevabı da izleyicisinden, dinleyicisinden her yerde aldı. Evet, büyük yol kat edildi bu konuda. Yani en azından e, rahatlama var. 2000'lerde farklılaştı biraz durum. E, sorgulamaya yer var mı bilemiyorum. Hala büyük bir ihtiyaç var. Kardeş Türkler gibi bir projeye e, yürüttüğü amaca, hizmet ettiği amaca. Genç üyeleri de var hala. Genç üyeleri var. Ee, bu yolda devam ediyorlar. Siz de Çin'desiniz. Kardeş Türküler e, yapısı gereği e, böyle bir sonuçta doğurdu Bir okuldan gelmiş e, altyapısı var. Evet. Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü. O okul içerisinde henüz Boğaziçi Üniversitesi değilken okul. Robert Koleşken Hı. var olan bir e, daldı Folklor Kulübü. Orada şekillenen bir yapıydı bu. Kardeş Türküler projesi bir Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü etkinliği olarak ilk defa sahnelendi. Ondan sonra da e, bu arkadaşlar öğrencilikleri bittikten sonra da okulla temaslarını hiç kaybetmediler. Tam tersine Kardeş Türküler bir grup olarak oluştuktan hemen hemen 2 yıl sonra da BGST diye bir yapılanmaya gidildi Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu başlığında. E, bu daha da kapsayıcı oldu çünkü bunun içerisinde dans birimi, tiyatro birimi vardı. Müzik birimi de kardeş türküler evet. oluyordu zaten. Bu okulla teması sürekli kılan bir şey oldu. Bükle teması, Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü ile teması evet. sürekli kılan bir şey oldu. Bu da grubun gençlerle hep diyalog içerisinde olması. Çünkü e, o zamanki kurucu kadro bugün 40'lı yaşlarına geldi. Evet. Ama şu anda gene grupta 20'li yaşlarında e, gençler de var. Dolayısıyla bir okula dönüştü, bir deneyim paylaşımına dönüştü. Bütün mesele burada müzikal olarak da bir üslubun sürdürülebilirliği. Çünkü kardeş Türkler politik olarak evet repertuarını çok dillilik, çok kültürlük üzerine kurarken bu yandan da müzikal olarak kendince yaptığı düzenlemelerle de gündemimize geldi. Hı hı. Biz geleneksel türküleri, bir ne bileyim aşık mahsuni türküsünü, bir Neşet Ertaş türküsünü kardeş türkülerinden başka bir solukla farklı dinledik, bir yorumla, farklı yani. bir yorumla dinledik. Orada da onların müzikal bir anlayışının egemenliği vardı. Burada en göze çarpan, en dikkat çeken şey vurmalara verilen aşırı önemli O kadar ki çoğu zaman bu Algılanmakta bile zorluk yaratıyordu. Çünkü vokalleri bastırabilecek orana gelen bir vurmalılar egemenliği vardı. Bu bugüne kadar da sürüyor. İmaj olarak da mesela Diler Minyon yapılı, genç bir kızdı. O koca davul grubunun, bateri grubunun başına geçtiğinde, perküsyon performansı yaptığında, bugüne kadar da hep nedense, Davullarda bir kadın ağırlığı var. Halen yani kadınlar davullarda daha çok bir haşıl neşir. Yani güzel bir resim yaptılar. Yakından da güzel gelsin diye sesi belki de, de. Belki de. <gülüyor> Konser çok güzeldi. Gezi protesto, gezi eğilim, gezi direnişi damgasına vurdu aslında. Çarşı etkindi. Sloganlar atıldı. Çarşının tribün tecrübesini tekrar görmüş olduk. <gülüyor> Bunu Gerçekten açık de, hava sahnesinde Bir saniyelik dediler. bir boşlukta Çünkü hep yüksek ses vardı Hep coşku vardı konser boyunca Başından sonuna kadar neredeyse Bir saniyelik böyle bir e, O 5000 kişiden fazla Dinleyici kitlesi ve sahne Hoparlörler mikrofonlar koskoca evet. O kutular kocaman kocaman sesle çıkaran onların Bir an için boşluk bıraktığı bir anda Birisi çıktı at bakalım Dedi <gülüyor> ve <gülüyor> O tribün tecrübesiydi. Tabi... O anı değerlendirmek ve kitleyi birdenbire o kıvama getirebilmek. Aynen. Deplasman de tribüncüsü öyle olur abi. Şimdi... Mesela 50 bin kişilik stada gittiğini düşün sen 2000 bin kişisin deplasman seyircisi olarak onlar bağırıyor seni bastırıyor tabii ki. Fakat yani bir noktada duracaklar yorulacaklar soluk alacaklar o noktayı kovalarsın. Kovalarsın. Onlar <gülüyor> <İşte gülüyor> bu susçalar ben şeyden ona <gülüyor> deplasman seyircisinin yani kalitesi öyle ortaya çıkar yani bütün stadı bastırabilirsin yani o araları iyi kovalarsan çarşıda o işi beceriyor. <gülüyor> Çarşı demek ki deneyimdi bu konuda. <gülüyor> çarşı veya seyirci demişken e, ufacık bir not e, eklemek isterim. Bu Kardeş Türküler kadrosunun kendi kanaati seyircisine dair kanaati her zaman seyirci bizden bir adım önde oldu dediler. Hı -hı. Dinleyici bizden bir adım önde oldu dediler. Ve bunu büyük bir mutlulukla söylediler. Hı -hı. Yani biz her ne yaptıksa seyirci hep bunu almaya hazırdı. Hatta bizden bir adım öndeydi <gülüyor> gibi bir yorum yapmışlardı. Evet Zeynep Ekim Elbaşı'nın Kardeş Olma Yolunda 20 Yıl başlıklı röportajı Evet e, Metin, Göksel, Metin Göksel ve Farye Öney e, bu bahsettiğimiz konularda tartıştılar, konuştular, okuyabilirsiniz Agosta. İkinci haberimiz e, Suriye'den e, Suriye deyince tabi e, otoyollar, e, işte roketler, müdahale, Rusya Amerika falan derken aslında şey e, tabi orada bir kültür olduğunu insanlar olduğunu, topluluklar olduğunu ve pek çok başka şey olduğunu unutuyoruz. Malula, bunlardan bir tanesi. Malula, evet. e, çok çok eski bir Hristiyan kasabası. E, önemi şu, Aramca'nın Aramca konuşulduğu. konuşuluyor, evet. 2-3 yerden bir tanesi. E, tabii çok az bir nüfusu var. Dağlar arasında sıkışmış bir şehir. Stratejik önemi de bulunuyor. Yani Şam'la Homs arasında otoyolda bulunuyor. Burası e, kıyı bölgelerine hakim olan Alevi, yerleşimine yakın yani orada stratejik bir nokta olarak değerlendiriyor. Dolayısıyla burada çeşitli savaşlar kopuyor. Bir çatışmanın nedeni de buranın Hristiyan köyü olması gerçekten. Nüfusunun %90'ı Hristiyanlardan oluşuyor. Burada iki, iki tarafın çatıştığını, yani rejimle El Nusran çatıştığını görüyoruz. Bir taraf diyor ki siz Hristiyanları kullanıyorsunuz. Nasıl kullanıyorsunuz? İşte rejim Şöyle bir söylemde bulunuyor. Bakın El Nusra yani İslamcılar Hristiyanları öldürüyorlar. Dünyaya sesleniyorlar. Buna bir son verin. Bunları desteklemeyin diyorlar. Bir yandan da işte El Nusra'da hayır siz bu e, Hristiyanları e, siz kendinize kalkın olarak kullanıyorsunuz. Aslında böyle bir niyetim, böyle bir e, çekinceniz de yok. Hristiyanların öldürülmesi, savaş, bunların katlenmesi ya da başına gelenlerle ilgilenmiyorsunuz Hristiyanların. ...siz kendi derdindesiniz, bunu kalkan olarak kullanmayın gibi bir söylem var. Hem böyle bir çatışma var hem de buradan bilgi alınamıyor, çok zor. Yani akıbetini bilinmiyor. Eski tapınaklar, manastırlar, kiliseler ve pek çok kültürel değer, değer var burada. Yok olmak üzere der. Evet, orada büyük bir risk var ve El Nusra'nın resmi açıklamaları her ne olursa olsun işin geri planında... ...bu savaşta din faktörünün alabildiğini, istismar ettirdiğini çok iyi biliyoruz. Sadece Hristiyanlara yönelik olarak değil, evet. Alevilere yönelik olarak da katli vaciptir fetvaları... Evet. ...ikide bir de gazetelere haber oluyor maalesef. Çok vahim gelişmeler bunlar. Yani insanlık adına çok vahim gelişmeler. 2013 yılına dair çok vahim gelişmeler... 2013 yılında insanlığın gündeminde bunlar olmamalıydı diye düşünüyor insan. Ama realitede bu. Bu realiteyi tabii ki pek çok aktör kendi hesabına kaşıyor. Amerika'dan tut Suudi Arabistan'a kadar, Katar'dan tut Ürdün'e kadar, Türkiye'ye kadar. Herkes kendi hesaplarıyla burada bu halka çok vahim bir şey yaşatıyor. Üstelik Ee, şunu da diyeceğim, belki bu yanlış bir ifade. Hiçbir halk hiçbir şeye layık değildir ama Suriye halkı da buna hiç layık değildi. Evet. Barış içerisinde yaşayan bir toplumdu Suriye. Büyük çalkantılar, büyük sosyal çalkantılar yaşamayan bir toplumdu. Demokrasisi azdı, çoktu, doğruydu, yanlıştı, yeterliydi, yetersizdi. Bunların hepsi Suriyelilerin gündemi olması gereken bir şeydi. Ama şimdi Erdoğan'dan tut da Amerikan Dışişleri Bakanına kadar herkes... Suriye demokrasi diyor... ...işte zalim Esad diyor... ...Esad zalim midir? Zalimdir bana ne yani... ...zalim olmayan zalimdir de... ...gerçek şu ki... ...öbürüleri daha zalim... Evet. ...öbürüleri çok daha korkunç... ...derecede zalim... ...bunu en iyi de Suriyeliler teninde hissediyorlar... ...nefretle dolular... ...büyük bir nefretle... ...yani herkese karşı... ...bu doğal benim de başıma aynı şey gelse... Evet. Birisi gelip babamı dövesse niye dövüyorsun babamı? Çünkü o işte çocuklarına karşısında eziyet ediyor. Ya ediyor ama yani o benim babam dur hele niye dövüyorsun? Evet. Böyle bir ruh hali de var Suriye toplumunda. Siyasi rejimler değişiyor, değişir de e, insanlar alışır yeni rejimlere, bırakır eski rejimleri. Fakat tabii bu, e, bu can acısı yani o kültürel yok oluş orada yani toplumlar gidiyor yok olayı eksiliyor yerlerine ediliyorlar tabi bu unutulmaz unutulması da çok çok yani unutulacaksa bile çok büyük zaman alır yani tabi bilemiyoruz yani çok Gökhan tarihte konuşma. okumuştuk biliyor musun ee, Anibal gidiyor Kartaca'yı e, işgal ediyor sonra da bütün bir Kartaca toprağına tuz ekiyor ki bir daha ot bitmesin diye şimdi ben düşünüyorum Iraktan ne zaman ot bitecek Irak ne zaman savaş öncesinin haline gelecek Ve Suriye daha ne kadar harap olacak ki bir daha belini önümüzdeki on yıllarca boyunca doğrultamasın. Yani Anibal'ın zihniyetinin bugün halen var olduğunu görmek tahammül edebilecek bir şey değil. Eğer öyleyse biz hiçbir şeyden bahsetmeyelim. Yani hiçbir ilerlemeden bahsetmeyelim. Her şey palavra. Maalesef. ...şimdi başka bir konuya geçeceğiz. Ya tabi. da bir müzik arası mı verelim acaba? Çok mu konuştuk? 15 dakikamızı Bienal'den geçirdik de bahsedelim bence ondan sonra müzik arası. Tamam. Biennale deyince açıkçası ben korkuyorum. Yani çağdaş sanattan korkuyorum çünkü... Ben misin san... mi? <gülüyor> <gülüyor> ...çağdaş sanat eserine bakmak benim için çok zor bir hadise. Anlamıyorum. Ee, fakat Laura Sarı imdadımıza yetişmiş. Yani gazetelerde gördüğümüz diğer Biennale haberlerinin dışında gerçekten Biennale gitmekten korkan ve çağdaş sanatçısı ile karşı karşıya geldiğinde bundan e, tedirgin olan, anlamlandıramayan bunu ben de yaparım diyen insanlar için bir yazı yazmış. E, Lora Sarı bence e, Geleceği Parlak Kültür Sanatçılardan iyi bir yaklaşımla güzel bir yazı yazmış. Yani Biennale gitmekten korkuyorsanız yeni başlayanlar için bir Biennale, Biennale rehberi, e, rehberi e, rehber tadında. Yani hem sizi rahatlatıyor yani bir yanına gittiğinizde bir çağdaş sanat eserini anlamamış olmanın normal bir şey olabileceğinden bahsediyor. Bunu tabii iyi bir zemine oturtuyor yani sadece benim gibi söylemiyor. Hem de bunu anlamak için, bu eserleri anlamak için ne gibi çaba sahip etmeniz gerekiyor, nelere bakmanız gerekiyor, nelere dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlardan bahsediyor. Çok güzel bir yazı. Ben hiç anlayamayacağım hükmettim en sonunda <gülüyor> ve şöyle yorumluyorum. ...kerameti men, kendinden menkul sanatçılar... ...yani <gülüyor> e, bu adamlar... ...çok önemseniyorlar... ...çok büyük görülüyorlar... ...yani herhalde vardır bir büyüklüğü deyip... ...ben biraz ezidiyorum... ...Sarkis böyle bitip o ...Sarkis Zabunyan... Evet. ...benim de komşum olur aynı zamanda... <gülüyor> ...aynı sokaktayız Feri diye ...ben Feridiy'in o Çaylak Sokaklı... ...yan yana sokaklarımız... İnsan Paris'te, sormaya da utanıyor şimdi. Sen tabii ne yapıyorsun? Dünya devi bir adam. yani sabun <gülüyor> Herkes şapkasını kaldırıyor. Ben bakıyorum ne yapmak istemiş bu adam. Bir türlü bir anlam bulamıyorum. Ancak o açıkladığında onun bu e, salı pazarındaki e, İstanbul Modern'de bir sergisi olmuştu. Öncesinde anlatmaya çalıştı kendisi. yani Neyin neden yaptığını anlattı. O zaman bir şeyler bir anlam kazanıyor. Ama gene de Ondan bana akseden başka bir şey de olmuyor. ha Niye yaptığını anlamış Hı. oluyorum ama ben ne almalıyım bundan? Van Gogh resmine bakmak gibi bir şey <gülüyor> değil yani. <gülüyor> evet. ee, bir hatırlatma daha yapayım. Ee, Biyeneli Nazım Hikmet ve Richard Dikbaş'la birlikte gezdiler. Ee, onunla görüşleri var. Ee, onun seçtiği işler var. İlgilendiği işler, öne çıkardığı işler. Onları da görebilirler. Ee, biz bir ara verelim. Şarkı, i̇stersen sen anons etsin. Patata abi. İlk parçamız da olacak şimdi? Cidal güzel ses, güzel ses değil mi? Kardeş Türklerden. Evet. Cava güzel ses. Madem o kadar konuştuk kardeş Türk'üler. Evet. E, bahçede Bahçede Yeşil Çınar, Yeşil Çınar adlı e, eser bu Diyarbakır Elazığ türküsü diye not düşmüş sevgili Altın. Not düşmüşse doğru düşmüştür Tabii diyoruz. ki. Tabii ki. Girelim o zaman şarkıya. Girin diyelim. Evet. Tamam. Gerçekten de konuları itibarıyla büyük çeşitlilik içeren bir Agust var önümüzde. Bir taraftan Fethiye Çetin'in dün itibarıyla kitapçı raflarında yerini alan yeni kitabı utanıyorum. Diğer taraftan Pasar günü okullarımızın açılacak olması, Türkiye genelinde eğitim sorunlarımız. Bir yandan gene geçtiğimiz hafta sonu, Van'da ve bu haftanın ilk günlerinde Salı günü de Diyarbakır'da yapılan Dini ailelerin yankıları TKP'nin kuruluş yıl dönümü 10 Eylül'e istinaden yapılmış bir 93 yılın içinden Komünist Ermeniler başlıklı Zakarya Mildanoğlu'nun çalışması Öte taraftan önümüzdeki pazar günü Rantling'in 59. yıl dönümü dolayısıyla uluslararası ranting ödüllerinin verilecek olması Kardeş Türküler konseri Bienal şu bu gerçekten çok çeşitlilik arz eden bir e, Agos var önümüzde bu hafta Agos'un orta sayfa konusu da ilginizi çekecek bir konu olacaktır ve e, bu haftaki konuğumuzla Konumda. onunla bir e, ilintili biraz sonra konuğumuzu e, takdim edeceğiz size e, anons edeceğiz şimdi Bu hafta öne çıkan haberlerden şu şeye e, dair konuşalım mı biraz Gökhan? E, Dink cinayetinin bilinmeyen yönleri. Çünkü ayın 17'sinde de tekrar e, duruşmalar başlıyor. Evet, bizim manşetimizde e, aslında bir haberden yola çıkarak değil, bu e, davanın yeniden görülecek olmasından dolayı... ...hem Fethiye Hanım'ın kitabı çıktı, e, hem e, üzerinden denk geldi, yarın da Hranting'in doğum günü, ödül töreni var uluslararası ranting ödülleri 5 kez verilecek. Evet. Biz siz katilleri iyi bilirsiniz dedik. Tabi bu gezi ödülenişi sürecinde çok kullanılan bir ifadeydi. Ee, Recep Tayyip Erdoğan'ın biz biliriz. Biz Hı. biliriz. O meşhur YouTube Remix'li videoları falan. Ee, biz buradan gönderme yaptık. Evet. Yani aslında çok açık. Siz katilleri iyi bilirsiniz. Ee, bu dava bir orta oyuna dönüştü. Ee, başında e, irade beyanı vardı bir şekilde bu işin çözüleceğine dair çeşitli söylemleri vardı hükümetin. Bu çok çabuk terk edildi. Ama Bunu... o e, hep böyle sansasyonel bütün cinayetlerden sonra evet. üst perdeden yapılan vaatlerden evet. farklı da değildi. Belki ilk günden de belki çok ümit bağlamamak lazımdı. Çünkü e, Uğur Movçu cinayeti olsun, Abdü İpek cinayeti olsun hepsinden sonra hep hükümet yetkilileri üst perdeden o çok... ...kararlı vaatleri verirler... ...biz bu işin peşini bırakmayacağız... ...şudur budur diye... ...sonra evet. bir saat geliyor... ...biri kalkıp diyor ki... ...bir tuğlayı çekersen bütün duvar yıkılır... ...biliyorum ben hangi evet. tuğla olduğunu diyor... ...ama o tuğlayı çekersen bütün çe duvar yıkılır... ...ve çekemem ben onu diyor... Özellikle ...burada bu dava. da bu işte... E, ...bu bütün bütün kesimlerin... E, ...mutabık kaldığı üzerine bir dava... E, ...bütün halk ne olduğunun farkında... E, ...bir yandan da... E, Aslında bu derin devlet çeşitli bu cephelerin hepsini de kapsayan bir dava. Yani biri, biri, biri olmasa için de muhtemelen o çözmeye doğru çabalayacak. Fakat ulusalcısından işte cemaatçisine bilmem nesine falan evet. hepsi var yani hepsi var. bunların eksik kalan tarafı yok. Dolayısıyla çözülemiyor. Katiller iyi bilindiği halde. Bu manşeti tabii pek çok, için şey, pek çok şey için söyleyebiliriz. Özellikle son dönemde katilleri bilinen çok kimse var. E, ...Ahmet Atakan var... E, onun ...ben buradan tekrar... ...tabii Kadıköy'deki direnişi de selamlamak istiyorum... E, ...ben de bir Kadıköy'lüyüm... E, ...yani tabi orada da durumu çok kötüydü... ...ortada bir cinayet var... E, ...katil şu diyoruz... E, ...bağırıyoruz... ...ona bağıranlar e, ceza çekiyor... ...fakat... E, ...iyi bilinen kimseler yakalanamıyor... ...bu davada da böyle... E, ...katiller biliniyor fakat abi... ...işte... Söyleyecek bir şey yok aslında. Söyleyecek bir şey yok. 22 yaşında gencecik bir çocuk Aynen. göz göre göre öldüğü bir ailenin bir e, ocağı söndü. Ümitleri söndü. E, hakikaten söyleyebileceğimiz ne var ki Ahmet Atakan'ın arkasından? E, duyarlı insanlar sadece vicdan sahibi, bu toplumun vicdan sahibi insanları e, öfkelerini haykırıyorlar. Sahip çıkıyorlar genç bir adama. Sonra vali kalkıyor marjinaller diyor. Bu nasıl bir marjinalliktir ki Türkiye'nin her yerinden ses getirebiliyor? Evet. O nasıl bir ifadedir? Yani bu ifadelerden artık hükümet yetkililerinin vazgeçmesi gerekir. Bu ötekileştirmek, küçümsemek, günah keçisi haline getirmek, hakaret etmekten medet ummak çok yaralayıcı bir şey. Bundan vazgeçmek gerekir. Marjinal dediklerinde bir marjinallik göremiyorum. Ne, ne kelimedir bu yani? Buna sığınıyorlar ve aptal ve, aptal şey, evet, yani, Vali mütemadiyen aynı sözcüğü Tekrarlayıp duruyor evet. Tweet atıyor, <gülüyor> Tweet atıyor. <gülüyor> Uygar Gültekin'in röportajı var Fethiye Çetin'le Utanç duyuyorum Prantik Prant cinayetinin yargısı e, Yeni bir kitap okuyabilirsiniz e, Siz katiller iyi bilirsiniz Manşeti içinde e, Agos başlarısını okuyabilirsiniz Sitemizde var Ne, ne anlatmak istediğim zaten açık orada Çok fazla söyleyecek bir şey yok zaten. Fethiye Hanım'ın röportajı da söylediği aslında Türkiye toplumunun da ruh hali. Fethiye Hanım diyor ki ben olguları yan yana koyarak, alt alta dizerek, tarihleri mukayese ederek bir tespitlere varıyorum ama bu bir kanıt değil. Ben bir polis değilim, ben bir savcı değilim. Elimde istihbarat imkanlarım yok, polis teşkilatım yok. Ben size diyor kanıt kanıtlayamam iddia ettiğim şeyleri ve iddia ettikleri ama çok ağır şeyler evet. iddia ettikleri mesela e, Başbakan Erdoğan'la Büyük Anıt'ın Hrant Dink dosyasını kapattık e, Dolmabahçe görüşmesinde kapattıklarına dair evet. bunu söylerken aynı tarihlerle birlikte değişimleri, e, yön değiştirmeleri e, gelişmelerin gidişatını e, yorumlayarak bu tespiti yapıyor aynı şeyi Ergenekon soruşturmasının Fırat'ın öte tarafına geçmemesiyle de E, açıklıyor. Diyor ki Ergenekonun sadece darbe girişimiyle sınırlı kalması o görüşmede sağlandı. Başka bir şeyin hesabı görülmeyecek. Başka bir şeyle hesaplaşılmayacak. O dönemin Karanlık güçleri ve devlet içinde çöreklenmiş, devlet adına hareket ettiğini e, öne süren, öne süren değil bizzat da öyle Hı. yapan, uygulayan e, güçleriyle asla hesaplaşılmayacak. Faili meçhullerin falan hesabı sorulmayacak. Bunların anlaşması orada bağlandı diyor. Onlar da biz bu konuda mezara kadar konuşmayacağız diyorlar. Zaten iki kişi var muhatabı bu işin. Açıklama yapabilecek iki kişi var. Direkt, Onlar da e, zaten kabul edilebilir bir paket oluşturuldu ve işin... Yani işte kapatıldı bu kadar. Evet. Mikail Aslan'dan şimdi dersimden bir geleneksel Ermeni halk şarkısı dinleyeceğiz. Petagal bümünden herhalde. Evet. evet. Radyo Agos. Evet tekrar merhaba. Radyo Agos'ta tekrar merhaba. Bizim konuğumuz da geldi. Kamer Akdülger. başlığım hemen söylüyorum. Kamos devriminin yaratıcısı. 50'sinden sonra başka bir hayat beklediğini düşünen bir insan aynı zamanda. Abi sen elinden sonra nasıl bir hayat yaşadın onu anlat istersen. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <Élite>. <gülüyor> çok değiştim hayatım yok çok değişmedi hep aynı koşuşturmacacağını içinde ama 55'ten sonra değişti 55'ten sonra <gülüyor> evet, 55'ten sonra değişti bu kamus devrimi e, sözcüğünü biraz açmamız lazım kamera bize bu devrim sözcüğünün altını yani e, kamera kendi sektöründe kendi çalışma alanında, kendi ilgi alanında yenilikleriyle bilinen bir arkadaşımız. Ama o yenilikleri bir kendisinden duymayı tercih edeceğiz. Evet. Ee, nelerin ilkinin başlangıcı, kamus devrimi neyi ima ediyor? Ee, bunu kendi sözleriyle dinleyelim. Önce şey, e, Kamer abinin Agos'la e, münasebetinin başlaması ilginç bir şekilde oldu. İstersen o açısından <gülüyor> öyle başlayalım. E, ben röportaj yaptım Kamer abiyle. Fakat daha önce başka bir ada geceleri diye bir haber yapmıştık. Kamera abinin mekanına gel, Kamosa gidilmişti. Orada bir sorun çıktı sanırım. Evet. Kamera biraz... boş sandı dedi, o bastılar bastı böyle <gülüyor> geldi. Ee, bu arada günaydın diyeyim önce. <gülüyor> Beni uyumadan buraya getirdiğin için. Levig <gülüyor> ve Pakta da <gülüyor> evet Ağustos'ta problem yaşamadık aslında da. bir haber için gelinmişti. Genel bir haber olacaktı. Ben sadece genelin içinde olmak istemedim oradaki mekanlarda ve kendi anlatmak istediğim şeyler vardı. Biraz tartışma yaşadık Robert'le <gülüyor> ama iyi oldu. İyi ki yaşamışsın. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Tartışacak insan olması da güzel bu arada. Sonra böyle seninle tanıştık ve kendimi anlatmaya çalıştım. E, önce devirme mi geliyoruz şimdi, Kamos <gülüyor> ya Devrim benim çocukluğumdan beri hep e, olmayan şeylerin, daha önce yapılmayan olayların peşinden ya da kendi hayallerimin peşinden gitmek gibi bir pozisyonum vardı. E, Kamos devrimi e, müzikle başladı ama e, müzik sadece bir araçtı. E, mekanından müziğe ee, tabii şey, senin kullandığın müzik yaptığın müzik o zamanlar çok yapılmayan tercih edildi. Hiç yani yapılmayan, müzik, yapılmayan bir şey. Ama yine söylüyorum o e, gençliği bir arada toplamak sadece gençlikle değil orta, e, anneleri, babaları e, çocuklarını daha da büyükleri aynı mekanda eğlendirebilmek e, özellikle yazın o yaz keyfini yaşatmak özellikle Böyle başladı. Öncelikle şeyle başlayalım istersen. Ya bu tabii devirme derin derin konuşacağız tabii ki. Ee, bu röportajın kamera abi için e, önemi farklı. Ee, bu Abraham Lincoln referansı ile başlamıştı sohbetimize. Nasıl bir referans? Eee Abraham Lincoln'un hem çok başarılarla dolu hem de başarısızlıklarla dolu bir hayatı oldu hakikat abi. Ee, bu ta ki 50 yaşına kadar. Yani ne zaman bir başarı elde etse ...görece yani diğer insanlara göre... ...çok büyük bir başarı söyleyecek bir başarı elde etse... ...ardından bir çöküş yaşıyor... ...yani bir kadın aşık oluyor... ...kadın ölüyor, evleniyor... ...sinir bozuyor yani... ...sinir harbi yaşıyor, akıl hastanesinde... ...düşüyor, çok para kazanıyor... ...sonra başka bir şey yani hep böyle... ...bir de tabii... E, Bu belki de hepimizin hep, hayatında... Yani ...bir neyse böyledir, ben... Ben de şahsen ne zaman işleri biraz yolunda gidiyor gibi olsam... ...bir paniğe kapılırım ki... ...acaba bu evet. ne kadar sürecek bunun arkasından acaba ne gelecek? Çok Hep güldük korkarım. başımıza bir şey gelecek. <gülüyor> <Ta> <gülüyor> evet halk arasında öyle bir deyim var. Çok güldük başımıza bir şey gelecek. O belki hepimizin hayatında vardır. Yani belki de yaşam bir tekerlek gibidir. Bir bakarsın çamura batar, bir bakarsın evet. güneşe çıkar. Evet. Yani böyle bir, de bir de şey. Benim e, işimde... Ana şey, e, yapabil, e, yap, yaptığım işin ana formülü şu. Mutsuzlukla beslenmek gibi bir olay var. E, o mutsuzluğu kendi içinizde yaşayacaksınız ki karşı tarafı, yani karşı tarafı anlayabilmek için onun mutsuzluğunu, o, o, onun yaşadığı bu aşk acısı olabilir ya da bir ayrılık yaşamış olabilir. Neyse onu anlayabilmek için, kendiniz onu hissetmek için o mutsuzluğu kendi içinizde hissedip Ve o anda işte doğru şarkı çıkıyor. Evet. O mutsuzlukla beslenmekten çıkan bir mutluluk yolu. Evet. Bunu hani ben hiçbir zaman... 3000 kişiye de müzik çaldığım zaman... ...bir düğüne de gittiğim zaman... ...hiçbir zaman önceden bir hazırlık yapmadım. Hiçbir müzik dinlemedim. Çünkü o dakika hissettiğiniz farklı bir şey. Karşı tarafın aldığınız... Elektrik, enerji. Enerji çok başka bir şey. Takra tabii bir gün çok keyifli olabilir... Onu anlarsınız, ona göre gidersiniz üstüne. Ama bir bakırsınız ki Neredesin? düşüktür modu. Ona, göre, ona şey. göre gidersiniz. <gülüyor> ve ya Bu e, çok zor bir şey tabii. Yani çok zor. Herkesin yani, yapabileceği bir şey değil. Değil. Ee, o da işte mutsuzluk, o mutsuzluğu kendi içinizde yaşamaktan, yaşayabilmekten geçiyor. Evet. Ha, bu da etrafınıza zarar vermekten de geçiyor. Kendi yakın etrafınıza. Ee, tabii bunun algılanması çok zor ama Hani mutlu bir insan, mesela beste yapamaz, bir şey üretemez, o sadece o mutluluğu evet. yaşar. En sevdiğimiz şarkılar ayrılık şarkıları oluyor genelde. Yani Sevdiğim mesela. O kadar. <gülüyor> Bütün şarkılar ayrılık üstünde, en evet. eğlenceli şarkıların sözleri de hep ayrılık üstünde. Ben en çok şeye gülüyorum mesela, Harika Avcı'nın Sürünüyorum şarkısına. Ama yani ne sözler ya sürünüyor bitiyor falan Ama insanlar orada göbek atıyor yani Sürünüyorum <gülüyor> falan diye O çok vahim bir durumdur yani ben aynısını Zavallı As Aşık Masuni Şerif'in Domdom Kursu'nun parçasında e, Tanık olurum Adam Domdom Kursu'nun kaşların arasına Geliyor falan filan <gülüyor> Vahim bir e, sahne ama millet Dediğim gibi de, evet, halaylar evet. çekiyor evet. Of, evet. Çoşku yüksek Fakat tabii bir de şey var Herkesin içinde yaşadığı durum aslında hepimiz bir e, benim bu işten anladığım ve de anlatmak istediğim şuydu. Herkes için e, herkes kendini kasıyor aslında. İçinde e, bir şeyler yaşıyor ve bunu etrafın baskısı bir sistem içinde bunu e, hapsediyor içine. Ben bunu ortaya çıkardığıma inanıyorum. E, ben ilk hani bu devrim diyoruz ya hani bunun müzik kısmından geçecek olursak hani İbrahim Tatlıses, Ahmet Kayalar Çaldığım zaman, yani inanın bin kişinin bir anda boşaldığını biliyorum ilk çaldığım zaman, bu ne diye. Fakat bu tabi bir klub ortamında gibi şeyde çıkmış. Fakat ikinci gece, üçüncü gece benim yanıma gelip, ya Kamer işte Ahmet Kaya'nın ya da İbo'nun şarkısını çalama, benim e, istek yaptığımı söyleme gibi şeyler, yani onu istiyor. Fakat bu, bunu toplumak, toplumun içinde yaşamaktan çekiniyor. Ama hepimizin içinde Ahmet Kaya var, İven, o isim önemli değil. Türkü var ama mesela bugün Reyna'ya gidiyorsunuz ya da herhangi bir yere gidiyorsunuz. Orada eğlenmeniz mümkün değil. Belli bir sistem, belli bir şarkı çerçevesi içinde, müzik çerçevesi içinde Hı. yaşıyorsunuz ve belli sallanıyorsunuz. Ama oradan çıkıyorsunuz. İşte atıyorum bana geldiğiniz zaman orada oyun havası da çalıyor, halay da çalıyor, Rumca da çalıyor, Ermenca de çalıyor ve orada kendiniz boşalabiliyorsunuz. Ruhunuzu boşaltabiliyorsunuz. Bu çok önemli. <gülüyor> Bu insanların içindeki sakladıkları duyguları ortaya çıkarmak. Bugün en e, ağır takılan insanlar dahi hı hı. bir saatten sonra o Yani ne kaybedi? Kopuyor. Evet. Tabii. Bu da içindeki müzikle ilgili. Yani insanlar kendini çok kasıyor. Ben bunu ortaya çıkarttım. Vallahi ben de kasarım kendimi öyle bir yere gittiğim zaman. Yani ister istemez zor geliyor yani. Çünkü genelde kasıntı ortamlardır ya fakat abi. Yani hakikaten bir yani bölüm mekanı. Ee, çok paraların harcandı. Kamera o kadar e, uç falan. bir e, örnek verdi ki şimdi e, orası hakikaten kasmadan orada bulunmak mümkün değil. E, Reyna dedi. Ben oranın sadece kapısını biliyorum. E, kapısını bildiğim şu e, geldiğin otomobilin markasına göre itibarın var. Tamam. E, Onla ölçülüyor. Otomobil onlara göre bir yere park ediliyor. Yani oraya bir Volkswagen'e gidersem başın derttedir tabii tamam. ki. İki yani, multiplex'e da giremeyebilirsin. Hayır, bu, bu da bir yaşam çekti. Bu ayrı bir şey. Yani ama, ama bu kasılan bir alan çok, işte bu çok, kas, yani, kasılan bir alan. Doğru. Doğru. Bu ama genelde illa oralar içinde söylemiyorum. Hani genelde insanlar toplum içinde kendini kasarak yaşıyor. Hani tam istediği gibi hani çıkmasan üstünü oyunu hani bunu düğüne de gittiğiniz zaman ya da herhangi bir davette de Bu yapılamıyor. Yani ben ilk dü düğünlerimdeki orkestra hani... Daha önce orkestralar vardı sen... Bilirim çok yani. iyi. İlk DJ formatını sokan benim e, düğünlere. Şimdi bütün düğünlerde DJ <gülüyor> Evet. Yani orkestra kalmadı. Şeyden baştan hani rakı içiliyor, meze var. O zaman bir fasıl olması gerekiyor. Buradan başlıyorsunuz ve... E, Dediğim gibi hani çok düğünlerde şeyde e, düğün sahibi de kamera Türkçe olmasın, oynaması olmasın. İşte biz hani kaliteli bir düğün yapacak ya kendine göre. Hı -hı. İşte böyle bir müzik istiyoruz. Şu istiyoruz. Tamam diyorum. Evet. Yarım saat sonra ben kendi daha gidiyor <gülüyor> ve herkes masaların üstünde. Ama şimdi bir Ankara havası olmadan da olmaz ya. Olmaz. Bekliyor <gülüyor> <gülüyor> herkes yani bak. Ya eğlenmek basittir. Hani çekirdek yemek gibi. Yani. Bak, yiyeceksin ve çöplerini de yere atacaksın. O dakika diyeceksin sonra onu süpür. Evet, hı hı. Sonra bakarsın. Çağırsın. Sonra bakarsın. O dakika o rahatlığı yaşa. Evet. Ama işte insanlar kasıyor. Dönürlere rezil oluruz falan diyorlar. <gülüyor> dörtüyorlar. <gülüyor> Valla ben damadı acıyorum <gülüyor> ya. 200 geldi ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir e, müzik arası verelim mi? Papya darmini Avni bu İstanbul'a özgü geleneksel Ermeni şarkıları. Tabii çok fazla yok, bilinen, en azından bilinen fazla yok. Evet, bu çok Nadir, hoş bir şarkı, ne? çok naif bir şarkı sözleriyle de tam bir mahalle dedikodusu tadında olan bir şarkı. O sözleri sen bilmiyorsundur Gökhan. Çevirirsin. Bir hikaye anlatıyor orada işte bir e, mahallenin doktoru var, doktorun da bir kapatması var belli ki Avni. işte yandı mahalli falan ama... Bu kapı Samatya mümali hmm. bir şey. İşte Lüfer Rızgada şarkının içinde şu var bu var. Akalinde işte ikide bir de doktorun koyununa giriyor. Bunun hikayesi e, komik bir şarkı, hicivli bir şarkı. Ve mahalle dedikodusu tadında hmm. İstanbul folklarına özgün, hoş bir örnek. Çok fazla değil ne yazık ki. İstanbul'da hmm. üretilen Ermenice e, şarkı repertoarı çok geniş değil. Hele bu tarz böyle... Halkın içinden e, kopup gelenler çok az diye Biz şimdi bunu Papi Armini yorumuyla dinleyeceğiz. Aynısını Kınar grubu da yorumlamıştı. E, kanto dinlemek gibi bir şey. Birçok adam burun kıvırır böyle şeylere. Bu ne sebzelliktir <gülüyor> falan diye. E, ama işte e, hoştur da. Kendince Lüfer... bir özgün, özgün bir tattır. Evet Lüfer demişken de çok... Lüfer'de kalmadı Boğaz'da. Ona da dikkat etmek lazım. Hala küçük küçük çinekokları görüyorum ben şeyde. Yasak olmasına rağmen. De. Balık mi? pazarında avlıyorlar. Vallahi şarkıları konu edecek Lüfer'de kalmayacak. Özgara <gülüyor> mızgara olmayacak yani. Peki dinleyelim. <gülüyor> Tekrar merhaba. E, Konumuzda merhabiriz. Ka Kamer Akdülüger. Kamos efsanesinin yaratıcısı. E, Kamer abi de böyle bir ada saplantısı var. Çok seviyor <gülüyor> adaları. Evet. Mesela bir da... hayalimizdeki ada değil mi? Sanırım Biz onu Kamos. çizdik onu. O biraz Gökhan'ın hayalini. Evet. Ya. O benim hayalim. Çok abinin hayalini. Ben bir ba banknot da hazırlattım. E, esprisi şu yani bu e, onu istersen sen anlat. Yani bu e, adını neden çizdik. Ondan sonra senin ada merakına gelelim. O banka da anlatacağım ben. Adayı neden çizdik? Ee, neden çizdik? Bir hayalin var. <gülüyor> <gülüyor> 50 yaş dedik abi sen. De ee, evet. <gülüyor> 50 yaşına geldin, Unuttun adayı. Ee, 50 yaş bu Lincoln'in kendisinin e, benim bitiş ve o Lincoln e, rüyasının noktası ve benim tekrardan o asıl hayalimin başlangıcı yaşı. Neden öyle? Çünkü Lincoln 50 yaşına geldiğinde ya yani 49 yaşında bir e, aday olduğu başkanlık seçimini kaybediyor. E, fakat e, yani 50 yaşından sonra hem başkanlık seçimini kazanıyor hem yani e, Amerika kıtasının köleliğin bitmesini sağlayan bu yasal düzenlemeyi çıkarıyor. Sivil savaşı, İç Savaşı erdi. bitiriyor. Evet yani evet. Falan. Beni yani... diki savaşımın bitti diyelim. Evet, evet. <gülüyor> yani çok özdeşleşmiş bir durum var kamera için. Bu, yani 15 yaşında gördüğüm için... bir rüya ile ilgili. Evet. 15 yaşında ben Abraham Lincoln'u rüyamda görüyorum. Sabah kalkıyorum. Hayatını okuyorum. Ve işte bu inişler çıkışlar. ve Nedense o benim içime oturuyor, beynimin ortasına oturuyor ve hep adam iniyor ve her mutluluğunda direkt dibi vuruyor. Her başarısında direkt de vuruyor. Ben bunu hayata bırakmak istemedim. Biraz kendi elime aldım. Hani hayat beni bitirmesin. Ben bir mekan, bir başarı elde ettimse ben bitireyim o başarıyı. Kontrolü biraz elimde tutmak istedim. Ve hep dedim ki ki en yakınım işte babam ve abim ve eşim. Ben ellisini bekliyorum. O zamana kadar yapacağım ve bırakacağım ve o en üst noktaya gelmeyeceğim. Ee, ve 35 sene böyle geçti. Tam e, en son Elmada'da bir mekan yaptım. Mekan e, tam oturdu ve e, çok iyi, çok iyi iş yapıyorum. Ve bir gün bir perşembe günü doğum günü de 2 ya da 3 gün var. Bir perşembe günü her şeye bıraktım. Çıktım dükkanımdan. her yani şeyi bıraktım derken hakikaten. Bıraktım. <gülüyor> e, Cuma günü sabah bir kahve içtim Nişantaşı'nda ve City's'e gittim. Telefonumu şarj yapmayacaktım. Bir baktım, vizyona giren film Abraham Lincoln'ün hayatı. Düşün 35 sene önce, 35 sene böyle yaşınız ve 50, 50 yaş diyorsunuz. 50. yaşınıza 2 gün kala Abraham Lincoln'in hayatını 12 matinesine tek başıma seyrettim salonda. Bu hani nasıl bir işarettir, nedir bilmiyorum ama hani kendime göre bir işaret ve e, bundan sonra e, yapacağım her neyse ki ada olacak, e, onu bırakmayacağım yani. o <gülüyor> Ve e, hep arkadaşlarıma bana söyledim hani benim paranın üstünde resmim olacak, benim kontrol edeceğim bir e, ada olacak ve e, burada para geçecek ama o para benim param olacak derdim. Onu da yapacağım o adıda. Şu an. Ben şimdi bu adayı hazırladım. Fakat şimdi bir de banknot hazırladım. Ama banknot şey istediğim gibi olmadı. Yani böyle şey kamera abiye gösterince ya bu olmaz diyecek hissettim onu. Ondan sonra bari onu koymayayım dedim şimdi laf etmesin. Ama <gülüyor> adayı hani kabul edilebilir düzeyde. Gazeteyi önüne alanlar görülecek. Ya görecek. bu şimdi tabii bu söylediklerim biraz uç değil. Hani şey geliyor. Belki inandırıcı gelmiyor ama bugüne kadar yaptıklarımın hiçbiri de çok inandırıcı gelmedi. Adağın arkasında kamusu yaptığımda da. Oraya kim gider dediler o zaman dedi mi? Bir gecede bana göre daha büyük bir başarıdır. Susparları kulübünde rahmetli başkanı ve yönetimi sporları kulübünün içinde diskotek olmasını ya da kulüp olmasını ya da işte gençlerin içki içeceği bir ortam olmasını kesinlikle karşıyaydılar. Ve bir gecede onlardan habersiz, orada 1500 kişi oldu. Ve ikinci gün rahmetli Başar bir aradı. Kamir bana hayatım boyunca karşı çıktığım bir şeyi bana kabul ettirdin. Aileler ve çocukları herkes çok mutlu. Devam et arkandayım dedi. Şu anda mesela oradaki yönetime sorsanız 95'te yaptım. Bu kadar yıldır lan oradaki kulübün nasıl olduğunu bilmez. Hı. Kimse bilmez orası orada nasıl böyle bir şey çıktı. Evet, şey geleceğiz. Buna şimdi evet, e, bir müzik arası mı vereceğiz şimdi? Müzik arası verelim ama e, Ardından, önemli, önemli bir gün. Ardından mı anlatayım? Ardından da e, anlatalım ki zaman istediğimiz gibi aksın. Çünkü e, şimdi dinleyeceğimiz parçaya dair e, notlarımız var. E, biz 10 Eylül TKP'nin kuruluş yıldönümü dedik. E, bu parçada 9 Eylül'de İzmir yangınıyla ilgili bir parça. E, parçayı dinledikten sonra... O güne dair eee kısa bir yorum koyalım. Yannis Angelopoulos'tan geliyor. E, şarkı şarkıyı dinleyelim ondan sonra notlarımızı aktaracağız. Ma sti loluz na vi mitas wo zen di ze la gi lo so ma a o Priza moglija karito ja seravala fotosolu podeden sarasiora sa naslovli fotosolam bisi Porigoryas, tik sinomu, la si misa vosan Kõõled kõõ rõdi Võ丈, jo pesnõud kõõ naa sellu maadi ki teisega invers, ju씨 mõõlikku saab vendõi Radio si de Radio Agos. Açık radio.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 Reklamlar bitti. 94.9 Açık Radyo Radyo Agos Tekrar merhabalar. Şimdi şarkımızı dinleyelim. Dinledik notları Pakkat abi aktaracak. Şarkı İzmir yangınına dairdi ve İzmir yangını denince 9 Eylül tarihi bende yaralı bir anımsatma yol açıyor. Şöyle ki biz 9 Eylül'ü İzmir'in kurtuluşu diye kabul ediyoruz. Üniversitemiz var o isimde. Şu, bu. Ama 9 Eylül bir şehrin kurucu halkının yok edildiği tarihtir. Şehirden süpürüldüğü tarihtir. Bunu İzmir'de bir konuşmada dile getirdim. Salonda bulunanlardan biz dedik ki yani biz halkla ne işimiz var? Askerleri denize döktük. Anlattım ona ki yani bu doğru değil. Askerler zaten gitmişti. 9 Eylül'de denize dökün hep. İzmir'in Yunan halkıdır. Sonuçta 9 Eylül gün 60 bin nüfus vardı orada. 15 bin kadardı Ermeni. 10 Eylül'de bir kişi bile yoktu. Hı -hı. Bu durumda kimdenize dökmüş oluyorsunuz Bunun bayramını kutlamak Ayıp bir şeydir dedim Şimdi burada da bunu tekrar etmek istiyorum Bu tarih beni yaralıyor 9 Eylül'ün ulduranması Anladık Yunan ordusu gelmiş İzmir'i, İzmir'in civarını Ege'yi işgal etmiş Sonra Kurtuluş Savaşı demişiz Bu geri çekilmeye Mecbur etmişiz Bu adamlar Çekip gitmişler gemilerine binip, savaş gemilerine binip. 7 Eylül'de, 8 Eylül'de gitmişler. Biz 9 Eylül'de geldiğimizde karşımızda bir şehrin halkı var ve biz o halkı denize evet. döktük. Evet. Gerçeklik bu. Bu gerçeklik bilindiği halde halen insanların belleğine ilkokul, ortaokul, lise tarih kitaplarındaki eğitim müfredatıyla İzmir'i Yunan işgalinden kurtardık. Halkından kurtardınız ya. Orada bir halk vardı yani. Altmış bin Rum yaşıyordu. On Ermeni yaşıyordu. Belki 15 beş yirmi binde Türk var mıydı yok muydu bilmiyorum. Ama ertesi gün bir tane bile Rum bir tane bile Ermeni yoktu. Bu durumda kimden oluyoruz? O parantezi başmak açmak istedim. Evet 25 Bizim, ev. Yirmi bin ev, iş yeri, kilise, hastane. Yandı işte. Yani ne varsa. Bütün bir şeyin yandı ki geri gelmesinler diye. 91 birinci yıldır Evet. Evet biz tekrar e, konumuz, Evet kötü mu? muhabbetleri bırakalım Bir tarafa <gülüyor> gene <gülüyor> en önce dünyası Şu bu Rakı balık ay balık Önce şey e, Kamosun ilk yerinden İlk kamustan bahsedelim istersen Nasıl bir yerde kim gelir buraya Gibi mekan hakikaten e, Evet adanın arkasıydı Hatta o zaman e, şimdiki gibi Bir yol da yoktu Hatta elektrik yoktu e, koydu Yukarıda manastırdan bir kabloyla elektrik çekmiştim. Ve dediğim gibi hani ben bu hayali, şimdi nasıl bir ada hayali kuruyorum ve şey geliyor insanlara, çok inandırıcı gelmiyorsa. O zaman da ben bu kalabalığı bir deniz kıyısında çocukken hayal etmiştim. Ve sırf bunun uğruna, yine söylüyorum, etrafıma, yakınlarıma çok zarar vere, vere gittim. Bir 90 senesiydi bir kurban bayramı, bir çarşamba günüydü, onu da unutmuyorum. Dedim ki ben bu partiyi yapacağım ve işte bir yaz partisi, kamus ayazıma biçti bir kartona yazdım, koydum. Sarı karton senin alameti farikan. <gülüyor> sarı renk, evet sarı beyaz benim rengim. Evet. Ve dediğim gibi e, kasalar aldım, meyve kasaları yakmak için çakıldı. Müzik sistemimi kurdum ve iki çok yakın arkadaşım da Alem ve Uğur oturdum. Bekledim ve köşeden o 12'den sonra dönen ilk motorun böyle çökmüş bir şekilde gelmesi. Ve ondan sonra o gece 600 kişiye yakın insan vardı. İkinci gün tekrardan devam ettik ve e, bütün İstanbul... E, Adaları saymıyorum İstanbul'dan ve o cuma gününden tekleri girdi Koya ve pazar akşamına kadar orada o da demirdilerdi çok keyifli bir iç çok... Parti şeyi konsepti yani. Evet ilk evet. ilk bitç gerçek bir can evet. yani. ve fakat o da bir şekilde araya işler çok büyüdüğü zaman maalesef sistemler giriyor devreye Eyvallah demen gereken bazı güçler karşına çıkıyor. Ee, tabii bu Lincoln hayali bir yana <gülüyor> ee, benim bir de hani bunu yapamama gibi bir sıkıntım var kendimle ilgili. hani Bir yer geliyor ve e, birisine eyvallah demek zorundasınız. O noktada her şeyi yakıp başka bir yere, yeni bir başlangıca doğru yöneliyorum. Ee, ama maalesef bunun olması gerekiyor galiba. Yani bir, birilerine eyvallah demek Gerekiyor belki son noktada. En azından maddi bir e, maddiyat açısından ya da kendinizi bir şekilde e, hayatınızı kurtarma anlamında maddi olarak birilerine eyvallah demek gerekiyor. Sanırım zor bir konuyu e, zorla anlatıyorsun. <gülüyor> evet. ya yani hissettiğim o. Hani e, eyvallah etmek dediğinin bir diğer adı bir şekilde haraç vermek zorunda kalmak sanki. Hissettiğim eyvallah etmekten e, kastettiğin bu belki bazen belediye olabilir bazen bilmem nereli Yok, o, mafyası o. olabilir şu olur bu olur bunları mı kastediyorsun Onu daha çok? Da? O, o işin bir parçası o, o olmak zorunda o değil benim kastettiğim birileri karşına çıkıyor bir egolar e, hepimizde bir evo var bu ne kadar da çoğu insan ben alçak gönüllüye inanmayan bir insanım alçak gönüllük isminde anlaşılır gibi bana göre seviyesi alçak bir eğilim. Hani hepimizin içinde o ego var. Eğer bir şeyler yaratma durumundaysanız, hissediyorsanız, egosuz olmanız, kendinizi sevmemeniz gibi bir durum söz konusu değil. Ve ne kadar diyelim ki mütevazisiniz, alçak gönüllüsünüz ama illaki birileri karşınız sizin üstünüze üstünüzebiliyor. Sizin yaptıklarınızı sahiplenmeye çalışıyor ve sahipleniyor. Da. Bu daha e, genelde de parayla oluyor. Hı hı. Benim kamrosu e, inanılmaz bir hayallerim vardı o koyla ilgili. Ve bunun elimden gitmesindeki sebep de yine bir kişidir ya da iki kişidir. Bu dediğim anlamda e, olaya sahip çıkma. Benim müşterimken olaya parayla sahip çıkma. Çökmek de diyebiliriz yani. Nasıl? Çökmek de diyebiliriz yani sahipçilere. öyle. O olmuş bir şeye sahip, parayla hı. sahip olma durumu çıkıyor. Hani sen yaptın ama ben bunu paramla satın alırım. Halbuki orada satın alınan ala, alamayacağı bir durum var. Orada bir ruh var. Orada bir hı hı. başka bir şey var. O parayla istediğin kadar satın al... Nitekim olmadı. Olmaz. Ertesi günü o, o ruh Olur. eksidirse o hiç öyle olmaz i̇şte artık. Bunu anlatamıyorum. Hani Parayla her şey o paralı insan muhakkak karşına çıkıyor. O sistem dediğim o. O parayla satın alacağını zannediyor. O neyse ortada olan. Benim yapmak mesela Gökhan'a da bunu anlattım. Daha önce de Nişantaşı'nda gazeteciler geliyordu. işte Konuşmak istiyor. Yani nasıl oldu da burası böyle oldu? birayı kaça satıyorsun ya burada ne biranın fiyatı önemli burada başka bir şey var gel burayı yaşa işte onu anlatamıyorsun orada bir ruh bir enerji katıyorsun ben dükkanlarım onun için kendi ellerimle yaparım e, ruh görünen bir şey değil ama değil. dumping görünen bir şey işte ben birayı bir lira bir bir ucuz veriyorum onun için bana geliyorlar ondan ondanmış diyecek <gülüyor> o ben daha görünen anladım. daha kolay anlaşılan bir şey ruhu anlatmak zor tabi çok zor Yani şu anda da anlatamadığım gibi. Yine <gülüyor> <gülüyor> abi şimdi şöyle bir durum var. Kamer abi bir mekan yaratıyor. Ee, çok güzel oluyor, başarılı oluyor. Fakat karşısına bir engel çıkıyor. Ya kendi karakterinden dolayı ya da başka bir yerden kaynaklanıyor bu. Fakat bu sorun, e, yani o mekan kayboluyor. o Bitiyor. Fakat bu sorun ona bir tür yaratıcılık unsuru olarak geri geliyor. Yani o mekan ve yaşadığı şey birleşip, başka bir mekandı başka bir yeni bir dürtü oluyor. Evet tamam. yani yeni bir şey buradan çıkıyor. Yani bu kamera abin o yenilik Ya bu şey gibi... dediği şey oradan çıkıyor evet, yani ya Fakat tabii bu şey göre hani oku daha ileri atmanız için daha çok geri çekmeniz Hı -hı. gerekiyor. Yani ne kadar çok dibe vursanız o kadar daha yukarı çıkmak çecekseniz. istiyorsun. Tamam. Dediğim gibi hani bu benim karakter mekan hani insanların şunu bilmesini istiyorum. Hani herkes şöyle diyor işte orayı da bıraktım burayı da bıraktım şurayı. Tamam bu benim %100 karakterimle ilgili bir durum ve o yaratma onu durduramıyorum içimdeki o, o hani ailemi daha ihmal etme pahasına o bu olur dediğim şeyin arkasında gitmek için her şeyimi feda edebiliyorum. Bu bu durdurulamaz bir dürtü içinde ki hepsi böyle oldu işte bu olmaz denilen nişan taşında eğlence yoktu. Tek bir tane bar vardı var. Ve reasyonans pasajının içinde ki koskoca reasyonans kurumu genel müdür beni çağırdı. Ya ben gideceğim. Buradan dedi. Ya sen gideceksin dedi. Hani burada böyle bir şey yapamazsın dedi. Bizim bir şeklimiz var dedi. Ama biz o şekli bozduk. Şu anda Nişantaşı eğlence semti oldu. Müdür de yerinde duruyor mu? Müdür duruyor <gülüyor> ben gittim. <gülüyor> i̇şte burada yine hani hani e, Evet, e Jena'dan gitmiş olduk <gülüyor> ama en azından orada bir e, bir şey, bir kavram yarattık. Ama bu böyle işte maalesef. Evet bu şeylerden bir ara verelim mi? Ne dersin Fatih abi? Tabii 5 dakikalık konuşalım. eğer müziklerimiz varsa da sırada istersen e, boş geçmemek için. Evet, Papya Deminden bir şarkı daha dinleyelim. Eee istersen daha sonra ki, notlarımızı ha. aktarırız. Jaa. Evet, tekrar merhaba. Eee kamer aktürgerin birçok yenilik yaptığını, hatta birçok ilk ilk Türkiye'ye getirdiğini söylemiştik. Bunlardan bahsettim. Kısaca ama ben yine de bu şehirde ada sokakları e, konseptinden bahsetmesini istiyorum biraz. Adalarla ilgili adalara büyük bir sevgi besliyor saptanacağız ya yakın. <gülüyor> o nedir ada sokakları? Ana adaya gideceğin yol sokaklardan evet geçiyor. önce sokakları yapıyoruz. <gülüyor> Eee sokakları 5 sene önce hayata geçirdiğim bir şey. İlki şimdi şu anda da e, şu anda aktif bir şekilde çalışıyoruz e, Yıldız'da. Yine çok aykırı bir yerde. Zaten bu konseptin özelliği hani şu anda da dükkanıma gelindir aynı şey. Bu mekan eee sahilde bir yerde olsa, şurada olsa çok güzel olur. Hayır, amaç o değil. Gökdelenler arasında, binalar arasında sıkışmış yer bir, bir, bir ada sokağı düşünün. E, o yoğunluğun içine nefes alacağınız ada sokakları. Hı hı. Her semtte başka bir adanın sokağı. Bu benim ilk yaptığım Mikanos arasında bir sokak. E, oranın o oranın mezeleri e, ve başka bir semtte atıyorum İbiza adasında bir sokak olacak. Ya da uzak doğudan bir sokak hı hı. olacak. Ve böyle böyle ufak ufak e, nefes alacak mekanlar yapacağım, sokaklar yapacağım. Bu sokaklardan yürüye yürüye de adaya çıkacağız. Bu fotoğrafları e, Pakat abi Mikanos adasının dediği yerde çektik. Gerçekten e, yani burada mekan olur mu diyorsun. Oraya gittiğimde ben ya Allah Allah burası neresi diyorum. O gökdelenlerin şey büyük binaların arasında. E, çok güzel uzun ince bir e, dükkan. Hı hı. Ve gerçekten böyle bir ada sokağı yani içine girince ferahlıyorsun. Onu da hissediyorsun. Fotoğraflarımız da oradan. berste çok güzel fotoğrafladı. Gazetesi önünde onlar arkadaşlar. internet internet sitesine de koyarız mümkün. Ve ben e, burada da yani yine biraz belki geri bir pozisyon bu şu andaki teknolojiyle ilgili ama. Hani ben bunun şu anda beş senedir Beşiktaş'ta, Abbasar'a yaşayanlar bile bu mekanı yeni görüyoruz. E, görenler var. Hani niye görmedik? Zaten amaç da o. Gizli tutup hani e, siz geliyorsunuz ve birilerine söylüyorsunuz. Orada böyle bir sokak var. Hani bu e, keşfedilmekle ilgili bir durum. Hani keşfediyorsunuz o sokağı. Hani ben e, ne dışarıda ışık yakıyorum diye ışıkta bir tabela koyuyorum. Hayır. Orada gizli bir sokak var ve bu illaki keşfediliyor. Ve çok ünlü köşe yazarından tutun sanatçısından tutun e, müşterilerim var. Ve bunların hepsi kendisi buldular. Ve dedikleri tek bir şey biz buranın reklamını yapmayalım. Hiçbir yerde yazmayacağız. Burası bizim olsun. E, <gülüyor> bu işte bu ıskartılık da gelişiyor. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama öyle oluyor sonra. şimdi kişi, özel olunca e, yani senin keşfettiğin bir şey çok değerli oluyor. E, tabii reklamını yapmıyorlardı. da. Çok güzel bir yer. Ben çok beğendim. Ve gerçekten dışarıda bir tane bank var. Mikanos Belediyesi yazıyor. Dikkatli bak, yani bakman lazım ki göresin. Dışarıdan yani alelade bir kafe gibi gözüküyor. İçine girince gerçekten bir de dekoru tamamen Bana e, e, kamera bir ait. Çok hoş bir yer. Buradan reklamını yaptık ama ne yapalım artık? <gülüyor> <yani>. <gülüyor> <gülüyor> e, bütün bu anlattıklarım hayallerin ne kadar değerli olduğunu düşündürüyor insana. Hayal deyip geçiriyor ya da küçümseniyor ya. Bunların hepsinin kökeninde hayallerini Düşünsene bir sene iki sene belki her akşam doldurabileceğin bir yeri sırf o keşfedilsin o kaybetmesin anlamında bunun reklamını yapmıyorsun. Ne internette yapıyorsun ne orada tabelada yapıyorsun ne broşür dağıtıyorsun ya ne gerek var halbuki yap hani ve iş yap her yani. akşam doldur hayır işte o kendiliğinden geliyor. Bugün 5'te akşamüstü 5'te gelip sabaha karşı dörtte çıkan Yani gerçek rakı içicileri var. E, sanatçısından tut e, hani bu e, yaşamı bilen insanlar ve adam sabaha karşı 4'le diyor ki ben bu sandallerin üstünde 30 metrekare bir dükkânda 11 saattir oturuyorum ve halen de oturmak istiyorum. <gülüyor> Şimdi bunu anlatamazsınız. Hani <gülüyor> işte bunu bu burada başka bir durum var. E, bunu da çok güzel yaşayalım. gerçekten. Ben yani mekanda rakı içmem. Yani rakı içmeyi çok severim. Hepimiz severiz tabii ki. Ama nereye gitsek birbirine o, aynı o, yerler sandalyesinden, evet. masasından, o rezil mezelesine kadar yani çok kötü mezeler, çok kötü müzik ortam hepsi birbirinin aynı bir de şey şimdi gene de bazı şimşeklerden korktuğum için bir parantaj için ben ayran içmeyi de seviyorum <gülüyor> <gülüyor> başımız belaya girmesin Gökhan <gülüyor> milli içki <Yani>, çecek pardon <gülüyor> oraya da bir yeşil ışık gönderdim evet. <gülüyor> valla abi ben o kadar sevmiyorum ayranı yani o ben de çok sevmiyorum <gülüyor> <gülüyor> yanilakı <bu> bak <gülüyor> ama şey cacık yeri mesela yani o say yani. <gülüyor> milli iç kimse bir şey yani Peki öyle çok güzel gerçekten bu şey hani benim karşılıktığım bir şey var Herkes birbirinin aynı mekanlar aynı masalar demin Gökhan'da söylediği gibi aynı sandalyedir ve yine bana çok komik gelen bir şey var bunu kitapta da bir yazıda belirtmiştim. ''Kendinizi evinizde gibi hissedeceksiniz'' gibi sloganlar atılıyor. Adam yüz binden önce dolarlık yer yapıyor. Ve kendinizi evinizde Biz gibi hissedeceksiniz. Şey. Ev ya arkadaş, niye ben kendimi evimde gibi hissedebileceğim bir yere gideyim, gideyim, gideyim. ve orada paralar vereyim? Hani niye bu böyle bir sloganla çıkılıyor ve herkes birbirinin aynısını yapıyor? Hayır işte, ben ev gibi bir ortam yapmıyorum. Ben de ev baklavası sevmiyorum zaten. Yani çarşı baklavası <gülüyor> o kadar güzelken ne yani, sorma <gülüyor> <oraya baklava? gülüyor> Yapana göre değişiyor ama canım. Ya. Annemin yapar çok. Annem yaparsa yapar. evde yaparsa <gülüyor> o ayrı bir şey. Ama gidip de baklavacı dükkandan evet, ev evet. almak bana ters geliyor. Ha, ev Aynen. baklavası yapan dükkandan da ev yani, baklavası alınmaz. Dükkansın işte dükkansın yani. Dükkansın ya evet. çarşı baklavası. Ha. Daha ince olur daha güzel olur. olur. Öyle. Yoksa annemin baklavası tabii evde yapılırsa annem yapmış, nenem yapmış. O başım üstüne. Öyle, ona, sen, ona, ona itirazım yok O başka bir şey Ama baklavacı dükkanda gidip ev baklavası almak Ters geliyor evet. bana yani evimizde Evinde hissetmek de böyle bir şey kamera abinin bir kitabı var genişletiyor şu an ee... Evet ilki Üstüne biraz daha koyarak Çıkacağız da, Bu da hiçbir reklamı yapılmadan Kendi okuyucusunu Buldu Tamamıyla Bu sisteme karşı çıkan kendi ruh halimin dışında karşı çıktığım ne varsa yazdığım bir kitap buldum. Bunun içinde işte o tepeden ısınan ısınılan mantar sobalardan tut bu hı hı. bunu benim halen daha kafamı basmıyor. Hani tepenizden ateşliyorsunuz ve altında bir de üstünü üstlük içki içiyorsunuz. Hatta suratınız morarıyor sıcaktan ve halen Nasıl bunu birileri üretiyor, birileri bunu satın alıyor. Yani, doktorundan tutun bir... avukatından çıkın e, onun altında oturup ısınıyor hani. Niye alttan bir ısınma verilmiyor? Sıcaklık. Çünkü yukarı çıkan bir kavram hı hı. beyinden aynen direkt veriyorlar Ama çok kolay sarhoş oluyorsunuz zaman yani. Onun şey <gülüyor> olabilir, <gülüyor> etkisi olabilir yani. Evet. Kamera bir gün ya yani anlatıyor bana Şuna, şunu çonu oluyorum, şunu sevmiyorum. Abi dedim sen sokağa çıksan, karşı çıktığın şeylere not alsan zaten kitap olur dedim. O da kitabı yazdım zaten dedi. <gülüyor> ya o kadar şey var ki kabul edilemez. Ya insanlar karşı çıkmıyor. Bu bebek taşınıyor ya hani hı hı. önünde. Evet. Bunu bana Kork bir be anlatsana bebe. fakir tabii. Yani bunu birileri üretiyor, birileri satıyor, bir birileri bir kullanıyor ve kullanıyor. Yani sen arabanın önünde çocuk oturma yasaya getiriyorsun... Kendi üstünde çocuğu taşıyorsun ya başın dönse bir taşa takılıp düşsen bitti. Yani bu nasıl kabul görüyor bu sistemde nasıl insanlar bu şekilde yaşayabiliyor? Ama bunları hep bir yerlerden örnek alıyoruzdur. Afrikalı bir kadın görmüşüzdür ki işte bir bohçayı öyle sarmış çocuğunu da içine koymuş yoluna devam ediyordur. Kafasında da belki bir tepsi malzeme taşıyordur. ...bir şeylerden örnek alıp yapıyoruz abi, bunu. Yani, doğru örnek ben gibi. köpek tasması gibi gezdirilen çocuk da görmüşsündür böyle bir e, kemer var... ...berine bağlıyorlar, göğsünden de bağlıyorlar falan. E, kaçmasın diye afacan bir olan annesi onunla gezdiriyor çocuğu. Valla benim kardeşim var onu öyle değinmek gerekiyormuş abi çok kere <gülüyor> varmış. Yani, Şimdi programımızın sonuna geldik, geldik evet. evet Yani yapacak bir şey yok. Gene tatlı bir sohbet oldu. <gülüyor> zaman yetmiyor. Biraz uykusuz oldu bana göre. Güzel <gülüyor> oldu. <gülüyor> şey, en azından Pakrat abi ve Gökhan'ın öğrenebilmek. <gülüyor> Debix'ten geliyor If You Forget Me. Enstrümantal yani bir çalışma. Dinliyoruz.